Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi her hafta sunduğumuz Hazreti Rasulün örnekliği çerçevesindeki sunumlarımızın Medine'de gelen hükümler bölümünün 19.'sunu bugün sunacağız inşallah. Bireysel hükümler 11 devam ediyor. Bilgiden inanca, inançtan söze, sözden eyleme 3. bölüm olarak şey yapıyoruz bugün. Geçen hafta tanımlarını ve kavramları üzerinde biraz tarihsel gelişimini ve anlatımını yaptığım salatı ikame konusunun birinci bölümünü sunacağız inşallah birkaç bölüm sürecek salatı ikame. Bundan önceki bölümde salat kelimesinin anlamları üzerinde açıklamalar yaptık, tarih boyutunu inceledik ve bugün Kuranda değişik ifadelerle geçen ama meal çeviricilerinin ve müfessirlerin namaz olarak ifade ettikleri kelimeler üzerinde bir çalışma yaptım. Mekke'den itibaren, Medine'den devam eden gelen ayetleri inceledim. Bu incelemeler ışığında, meallerde namaz olarak çevrilenleri tek tek tespit ettim. Bunlar üzerinde duracağız inşallah. Bu kelimelerin kökenine baktığım zaman, Müfessirlerin ve meal çeviricilerinin namaz olarak çevirdiği kelimeler salat, salah, musallu, musalline, musallin, musalline olarak ayetlerde geçen kelimeler namaz ve namaz kılanlar olarak çevrilmiştir. Şimdi bu kelimelerin Kur'an içindeki seyirlerini inceleyeceğiz. Bu seyri incelerken ortaya çıkardığım usul, inceleme usulü Nuzul sırasına göre sureleri el aldım. Dolayısıyla ayetleri de ona göre ele aldım ve böylece Mekke devrinden itibaren devam eden bir süreçte bugün Mekke devrimindeki ayetleri, bu tür namaz olarak çevrilen ayetleri veya namaz kılanlar olarak çevrilen ayetleri tek tek incelemeye aldım. Bu kelimelerin geçmediği, yani salat, salah, yusallu, yusalluna, musallin, musalline kelimelerle veya Tusebbihu gibi o Tusebbihu kelimesi de ileride not aldım. O da namaz kılma olarak çevrilmiş. Bu tür kelimelerin geçmediği bazı ayetlerinde namaz olarak çevrildiğini görüyoruz. Bundan önceki bölümde de söylemiştim. selahat ikame etmenin namazla ilgisi olmadığını söyleyen Hakkı Yılmaz yapmış olduğu tefsir kitabında, gerçi o işte Kur'an diyor, tefsir demiyor ve yapmış olduğu mealde ve yazmış olduğu Salat kitabında veya namaz kitabında, Araf suresinin 55-56. ayetlerini namaz olarak çevirmiştir. Sadece o bölümü, sadece bu ayetleri namaz olarak çevirmiştir. Diğerlerini çevirmiştir. Mekke döneminden itibaren salatı ikame ile ilgili ayetler gelmekte. Kur'an'da salat, salah, musalluna, musallin, musalline, tusadbihu gibi kökeni bu şekilde ifade edilen, bu şekilde gelen, Ayetlerin seyrine baktığımız zaman bunların cümle içindeki yapılarını dikkatli şekilde incelemenin gerektiğine inan. İlk inen surelerden Alak suresinin 9-10. ayetlerinde bu ilk inen suredir, Mekki'dir, birinci sure olarak geçmektedir. Mealen şöyle deniyor. Gördün mü men edene selat ederken bir kulu denilmektedir. Orjinaldi de. Ama namaz kılan olarak tarif edilmiştir. Yani şöyle denilmiştir. Gördün mü men edinini, namaz kılarken bir kulu denilmektedir. Buradaki salat kelimesini namaz olarak çevirmişlerdir. Ayeti farklı olarak şöyle meallendirebiliriz. Geçen haftaki salat kelimesinin anlamlarından giderek ne demiştik? Salat kelimesi geçen haftaki anlamlandırmalarda dua veya Hakkı Yılmaz'ın anlamlandırmasıyla zihinsel ve mali destek öyle tarif etmişti. Şimdi farklı anlamlarla bu ayeti okumaya çalışalım, meale. Mesela ne diyor o zaman? Gördün mü men edeni dua ederken bir kulu olur. Namazı kaldırırız yerine dua geçip koruruz. Veya gördün mü men edeni mali ve zihinsel destek verirken bir kulu olur. Böylece üç tarifle salatı, bu ayeti bu şekilde mealen çevirmiş oluruz. Tarihte ayetle ilişkin birçok olay zikredilmiştir. Bu ayetle ilişkin. Zikredilen olayların rivayetleri tartışılır. Bir rivayete göre, ki en çok bundan bahsedilir, bir rivayete göre Rasul namaz kılarken tam secdeye varmış putperestlerin önderlerinden birisi kafasının üzerine işkembe koymuştur. Böyle bir olayın Rasul'e yapılması şüphelidir. Ben bu olaya şüpheli bakıyorum. Zira Mekke'de 12 yıl bölümünde de uzun uzun açıkladığım bir olay vardı. Mekke aşiretler tarafından yönetiliyordu ve Resul'ün aşireti en güçlü aşiretlerden biriydi ve Mekke'nin liderliğini üstermişti ve o aşireti Resul'e sahip çıkmıştı. Onun için Resul'e asla dokunamıyorlardı. Öldürmeye kalktıklarında bile diğer bütün kabileler birleşmişti bu çerçevede. Bu rivayetin biraz gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü Resul'ü destekleyen aşiretinden korkanların asla böyle bir olayı gerçekleştirebileceği mümkün değil gibi görünüyor. Zira Resul'ün tebliğleri esnasında putbere saraplar özellikle ancalarından Ebu Leheb ciddi bir şekilde engellemeler yapmaktaydı ama böyle bir hakareti yapmamaktaydı. Kaldı ki daha ilk sure ve ayet numaraları yeni yani Alak suresinden bahsediyoruz. İlk sure ve 9 ve 10. ayetten bahsediyoruz. Bundan önceki ayetlerde de salatı ikamenin emredildiğine dair herhangi bir ayet yok. Yani ilk salat geçen ayet bu. Dolayısıyla salat emredilmiş değil. Yani salatı namaz olarak algılasak bile, salat namaz emredilmemiş ki, yani orada Resulullah namaz kılarken birisi gelsin de böyle yapsın, böyle bir olay öncesinde bir salatın emri o ifadenin salati ikame edin emri gelmesi lazım ki o salati ikame edin emrini yerine getiren resulün bunu yaparken engellenmesi söz konusu olsun. Böyle bir şey yok. İlk defa salat geçiyor henüz. Bu nedenle resul namaz kılarken secdeye varınca üzerine işkembe koydular ifadesi yerine bulmaz. Ayetin muzul sırasındaki çerçeveye göre veyahut da tarihi olaya göre. Onun için ayetin Gördün mü görevini yerine getiren bir kulu engelleğini olarak çevresinin yapılması daha uygun olur. Çünkü salat görevleri yerine getirmek olarak da ifade edilebilir. Ayette geçen salat kelimesinin görevi yerine getirmek olarak çevirmek surenin ve ayetin akışına ayen kazandıracaktır. Zira farzı, haramı, helalı ilan edecek Allah'ın salat ikameyi yani Namazı hüküm olarak vaaz ettiğine dair herhangi bir ayet yok. Dolayısıyla Resulü engelleme hadisesi nedir orada? Resulü bizzati namaz kılarken bir engelleme değil, onun görevlerini yerine getirirken bir engelleme. Yani tebliğini yaparken bir engelleme. Biraz önce arkadaşın yazdığı gibi vahyi tebliğ ederken bir engelleme olarak alınabilir. Zaten Alah suresinin başında Rabbin adıyla okumak emredilmiştir. Rabbin adıyla okunan hayat, insan, dünya, insanlara anlatılmaya, öğretilmeye başlanmıştır. Resulün ilk yaptığı görev budur. Önce içselleştirmiştir gelen vahiyleri, sonra tebliğ etmeye doğru harekete geçmiştir topluma ve orada engellemeler söz konusudur. Resulün bu aşamada yaptığı şey, kendisi Rabbin adıyla okurken putperest Araplara da, İnsanı, hayatı, dünyayı Rabbin adıyla okumayı ayetlerle öğretmeye çıkmasıdır. Yani ayetleri tebliğe çıkmasıdır. Müzemmil Suresinin ikinci ayetinde mealen, Allah diyor ki mealen yani çevirden bahsediyorum. Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl denilmiştir. Halbuki ayetin aslında salat yoktur. Ayet kumulleyle illa Kalila geçiyor. Arapça orijinalinde hiç salat yok, salatı çağrıştıran bir ifade yok. Dolayısıyla bu ayetin direkt karşılığı geceliğin kalktır. Yani gece kalk namaz kıl değil, geceliğin kalk. Ayetlerin devamında gecenin bir kısmında, gecenin yarısında kalkıp Kur'an okuması ifade edilmiştir. Ağır bir söz bırakılacağı söylenmiştir. Yani olayın özetinde gündüzün meşgalelerinden sıyrılıp gecenin dinginliğinde Okunanların üzerinde düşünerek, sakin kafayla, tefekkür edilerek ayetler indirilecektir ve Resul bu ayetleri gündüzün meşgalelerinin uzakta gece tefekkür edilecek, içselleştirecektir. hayatına. Çünkü o da Müslüman olmakla emredilen ilk kişidir. Dolayısıyla ayetleri hayatına indirilecek, yaşayacak, dolayısıyla onları anlayacaktır ve bir geçiş dönemi yaşamaktadır. O da zaten birdenbire hemen 40 yaşına kadar belli bir yaşamı sürerken direkt Resul olarak hayata, Müslüman olarak hayata intikali elbette bir insan için hemen kolay bir şey değildir. O da düşünerek birçok şeyi değiştirecektir. O nedenle Allah gece ile gündüz mukayesi yaparak Resul'e gece kal, inen, indirilen ayetleri oku, üzerinde tefekkür et demektedir. Sıra gündüz olanları topluma açıklayacaktır. Gece tebliğe çıkmayacaktır ki akşamdan gelen ayetler varsa, gece gelen ayetler varsa bunları topluma gündüz açıklayacaktır. Bundan önceki ayetlerin hiçbir yerinde salatı ikame yokken meal verenlerin direkt gece namazıyla ilişkilendirmeleri bu ayeti ilginç yani. Mesela Alak suresi Müzzemmil'den önce orada salat geçiyor ama salatı ikame olarak geçmiyor. Onu bir emir olarak alsak çünkü sadece salatın geçmesi bir emir şeklinde değil. İkameyi ortaya korsa onu bizatiye uygula emredici bir hüküm varsa sıyak ve sibakında o zaman onun yüküm olarak kalacağız. Ama burada geçen şey farklı. Burada zaten ayette bir salat geçmiyor. Gece kalk deniliyor ve Kur'an oku deniliyor ve tefekkür et deniliyor. Sana bir zor ve ağır bir yük geliyor, indiriliyor deniliyor. Müzzemmil suresinin 6. ayeti okumaktan söz ediyor. Salat, salat musallin, musallin kelimeleri geçmiyor. Müzzemmil suresinin 20. ayetinde ise mealen şöyle deniyor. Senin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 Yeryüzünde yol tepecekler Diğer bir kısmınızda Allah yolunda çarpışacaklardır O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun Salat edin Mealen namaz kılın denilmiş Zekatı verin Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında bunu bulursunuz Hem de daha üstünde mükafatça daha büyük olmak üzere Allah'tan mağfiret dileyin Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok tesirleyicidir demektedir. 20. ayette. Uzun bir ayet. Ayette okumak, salatı ikame etmek, zekat vermek emirleri öne çıkıyor. Üç tane hüküm öne çıkıyor. Gelen ayetleri okumak, salatı ikame etmek ve zekat vermek. Allah ayette önce Müzemmin suresinin 2. ayetine göre Müslümanların yaptıklarını anlatıyor. Daha sonra Müslümanların gece faaliyetine ilişkin yapacaklarını bildiriyor. Gece kalkanlar ne yapacak? Gecenin bir kısmında veya üçtekisinde kalkanlar, uyumayanlar ne yapacak? Allah onları anlatıyor bize. Ne yapacaklar? Onlar Kur'an okuyacaklar. Salatı ikame edecekler. Zekat verecekler. Bu ayette değişik mealler verirsek, demek deminki gibi. O halde Kur'an'ı kolayınıza geleni okuyun, duanızı yapın, zekatınızı verin. Eğer salatı dua olarak alırsak, oradaki namaz yerine duayı Deriz ki duanızı yapın. Veya onu kaldırdık. Dedik ki o halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Mali ve zihinsel desteğinizi verin. Zekatınızı yani mali desteğinizi yapın. Veya görevi yapma olarak salat alırsak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Görevinizi yapın. Zekatınızı verin. Ve diye devam edeceğiz. Elbette gece vakti kimse sokağa çıkıp gece gece milletin evine gidip zekat vermeyecek. Gece Herkes uyuyor. Müslümanlardan bir kısmı kalkmış. Allah onlardan haber veriyor ve Resulün de gecenin bir kısmında veya gecenin yarısında kalktığından söylüyor. Gece bu faaliyeti yapanlar gece çıkıp da tebliğ etmeyecekler. Elbette gece kimin evini çalacaklar veya gece zekat dağıtmayacaklar. Gece bu işin hesabını kitabını yapacaklar. Ayetin gelişiminden baktığımız zaman veya verecekleri zekatı ayıracaklar. Mealde görüldüğü gibi salatı Mali ve zihinsel destek olarak algılarsak zekat hükmüyle aynılaşacak. Cümle içinde mali destek iki defa tekrar edilerek anlamsızlaşacak. Yani salatla zekat mali destek algısında alındığı zaman bu bir şey olacak yani saçmalık olacak. Siz salatı ve zekatı aynı anlamda alamazsınız çünkü farklı kelime, farklı köken. Bu nedenle buradaki salatı ya Alak suresindeki gibi Kur'an'dan kolayına geleni oku ve görevlerini öğren, uygulamak için planlı olarak alacaksın. Ya da Kur'an'dan kolayına geleni okuyun, salatı, namaz olarak ikametin edin anlayacaksın. Veya Kur'an'dan kolayına geleni oku ve gereken dualarını geleceğe hazırlık için yap ve yarına bilinçlen, bilgilen olarak alacaksın, öyle okuyacaksın. Ama selate ham maddi destek, zekatı aynı zekil maddi destek olarak alırsan, o zaman Allah'ın gönderdiği ayetin cümlesini düşürmüş olursun. Ayetin gidişatından, geceleyin yapılacak ibadetini dünya meşgallerinden uzaklaşılıp, gelen ayetleri okuyarak hayatı tefekkür edip yarına hazırlanmak olarak görülmekte. Yarına hazırlanmak, yapılacak görevleri tespit, mali imkanları araştırmak, gündüzde uygulamak olarak anlaşılmaktadır. Geceleyin yapılacak işler arasında klasik rivayetlerin ifade ettiği gibi namaz kılarak ayetlerin okunması, tefekkür edilmesi, tahiyyatta da disiplinli bir şekilde yerine hazırlanılması, maddi manevi desteklerin planlanması, uygulamaya hazır hale getirilmesi düşünülebilir. Zira klasik namaz formunda da kıyamda ayetlerin okunması, Allah'ın büyüklüğü önünde lükrüğe varılması, yani ayakta saygıyla eğilmesi, sonra coşkuyla Allah'ı yüceltmek için secdeye alçılarak varılması, tahiyyatta ise uzun bir tefekkür, hesabın, kitabın yapılması mümkün. Dolesiler bütünlüklük içinde ayetlerin anlaşılmasında ya oturarak ya da namaz formunda sözel, şekilsel, sembolik olarak ritüeller uygulanarak Kur'anın okunması, salatın ikamesi, zekatın hazırlanması söz konusu olabilir. Bu yönde gelen klasik rivayetler bilim adamların görüşleri bu şekilde teşekkür ediyor. Zaten Müzemmi Süresi'nin ikinci ayetinde salat kelimesinin geçmemesine rağmen namaz olarak mehal verilmesi de Müzemmi Süresi'nin 20. ayeti referans alınarak yapılmış olabilir. Müzemmil suresinin 20. ayetine kadar selahat ikame edip hükmü gelmedi. Eğer selahata namaz anlamı verirsek namazın Müzemmil suresinin 20. ayetiyle emredildiğini söyleyebiliriz. Çünkü ilk defa Müzemmil suresinin 20. ayetinde selahat ikame etmekten söz ediliyor. Üstelik ilk emredilen namazın da gece namazı olduğu söylenir o zaman. Daha başka da namazdan bahsedilmelisiniz. Şurası muhakkak ki Müslümanların Müzemmi suresinin 20. ayetinde söz edilen gece faaliyetinde geceleyin insanları rahatsız ettikleri düşünülemez. Müslümanlar evlerinde geceleyin kalkarak veya Müslümanlardan bir grup geceleyin bir araya gelerek birlikte Kur'an okuyup, salatı ikame ikam edip zekatlarını yani maddi varlıklarından neleri Allah için harcayacakların hesabını yapabilirler demiştir biraz önce. Nitekim erkam'ın evinin bu konulara tahsis edildiği tarih rivayetler içindedir. Salatı ikame etmek zekat emriyle birlikte ayetin anlamını içermemektedir. Yani siz salatı ikameyi zekat emriyle birlikte eşleştemezsiniz çünkü o zaman aynı anlam olur. İşte burada Hakkı Yılmaz'ın tarifi çatışıyor. Yani çelişkiyle hale geliyor. Hakkı Yılmaz salatı ikame etmeyi Mali ve zihinsel destek çıkma olarak anlatırken, aynı zamanda zekat da mali destek çıkma olarak karşılığı çıkıyor. Allah sanki aynı anlamlı iki ayrı kelimeyi aynı cümle içinde kullanmış gibi oluyor. Halbuki böyle bir şey yok. İkisi ayrı kökenden geliyor ve ikisi ayrı anlam ifade. Şimdi eğer biz hem salata hem zekat ifadesine mali destek çıkma olarak, mali destekleri planlama olarak bakarsak, şöyle demiş oluruz. İki anlam aynıdır. Allah Aynı anlamda iki kelimeyi yan yana kullanmıştır. Halbuki Allah çok dikkatli bir şekilde o toplumunun diline uygun bir şekilde ayetlerini göndermiştir. Allah böyle bir sürçül insan etmez. Yani şöyle demez. Kur'an oku, yapacağın görevleri iyice öğren, Allah için yapacağın maddi desteği düşün, hazırla diye meral verirsek doğru olur. Ama şöyle dersek yanlış olur. Kur'an oku, mali ve zihinsel destek çık, maddi desteklerde bulun dersek. Zaten çıkmak maddi desteklerde bulunmaktır ya. Yani. İkisi ayrı anlam ifadeyi ve ikisi Allah'ın insanlara, müminlere emrettiği bir hükmü ifade. Hükmü anlamak ve ona göre uygulamak gerekiyor. Kur'an oku, yapacağın görevleri iyice öğren. Veya klasik tarifteki gibi Selatikame'yi namaz olarak alırsak Kur'an oku, namazını kıl ve yapacağın maddi desteği iyi düşün, hazırla denilebilir. Ancak bu meal, bugüne kadar gelen klasik rivayet kültürüne kimi zaman uyacaktır, kimi zaman uymayacaktır. Mesela sadece desek ki, Kur'an oku, Yapacağım görevleri iyice öğren, Allah için yapacağım maddi desteğe düşün desek o zaman klasik kültürün tatbikatına ters açacaktır. Çünkü klasik kültür namaz kıl olarak ifade etmiş, bunu sürekli bu şekilde anlatmıştır. Gece faaliyetine namaz formunu eklediğimizde gece namazının Rasul'e farz, müminlere farz değil hükmüyle karşılaşıyoruz. Nerede? Klasik kültürde. Klasik kültür bize şunu öğretiyor, diyor ki bu ayette geçen gece namazı Rasulullah'a farzdır, müminlere değildir. Klasik kültürdeki bu algının doğruluğu tartışılır. Çünkü dire selamatı ikametten bahsediyor. Gece namazında birleşenlerin gece namazına farz olmuş olsun da ayrılık yaşamaları ilginç. Yani gece namazı var deniyor ama bu gece namazı bir rivayete göre, bir hadis rivayetine göre, bir ayet te göre değil. Bir hadis rivayetine göre Resulullah'ın bu gece namazı bana farz kılındı, size farz kılınmadı demesi üzerine Müminlere gece namazı farz değil deniliyor. Ama ayette böyle bir şey yok. Onun için klasik kültürün yorumları içinde bugün Müslümanların yatsı namazına nafile olarak ekledikleri selahatli bitir namazı gece namazı gibi algılanır ve nafile olarak algılanır. Bugün klasik kültürde mezheplerin selahatli bitir olarak kıldırdıkları namaz gece namazıdır. Aslında gece vakti kıldırırken selahatli bitir olarak eklenmiştir yatsı namazının arkasına. Ama bunun yanında bazı fakirler yatsı namazının da gece namazı yani akşamdan sonra gecenin başlamasıyla kılınan namaz olduğu hakkında bilgi verirler. Bazı yorumlarda bu şekilde gelir. Tabii bizler bugün gece denilince genellikle saat 24'ten sonrayı anlarız. Mesela şu anda arada gece demeyiz, akşam deriz. İşte akşam sohbet ediyoruz. Gece ne zaman olur? Gece 12'den sonra olur. Yani 24'ten sonra olur. Bizim gece algımız bugün bu şekilde. Bizim için bugün saat 24, 24'e kadar olan zaman dilimi akşamdır. Konuşurken bile öyle deriz. Akşam toplandık, daha geceye kadar oturdum. Geceye kadar ifadesiyle saat gece 24'ü geçtik. Daha doğrusu akşam 24'ü geçtik, geceye girdik anlamındadır. Yani 24'ü geçince gece oldu. Gece 12'yi geçince anlamındadır. Bugün böyledir. Ama ayetlere indiği tarihlerdeki gece anlayışı farklıdır. Yatsı. Akşam vaktinin bittiğini, bitişini, gece vaktinin başlangıcını ifade eder. Yatsı namazı dendiği zaman, yatsı vakti dendiği zaman akşam bitmiştir. Yani gece başlamıştır. Dolayısıyla bugün ezan vakitlerinde yatsı vakti, yatsı namazının kılınış vakti, gecenin vaktidir. Yani. Öyle anlaşılır. Arap kültüründeki gece, yatsının başlangıcının saatidir. Müttarisi Suresinin 43. ayetinde mealen, onlar şöyle cevap verirler. Biz salat edenlerden yani namaz kılanlardan değildik. Buradaki salat ifadesi namaz olarak çevrildi meallere. Olay hesap gününü anlatıyor. O gün hesap gününde onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Mealen böyle çeviriyorlar. Hesap günü salat etmeyenler. Biz salat edenlerden değildik diyecekler. Onlar ifadesiyle hesap gününü zararda olanlar. Haklarında cehennem cezası verileceklerden söylüyor. Şimdi düşünelim, bu ayetler Mekke'de geliyor. Dolayısıyla orada salat etmeyenler kimler? Mekke müşrikleri. Müminler değil, Müslümanlar değil. Bu ayetin muhatabı müşrikler olarak geçiyor. Surenin başından alıp da şöyle okuduğunuz zaman Mütte Suresi'nde yine hitap ediliyor? Onlar şöyle cevap verirler. Kimler cevap veriyor? Putperestler. Yani hidayet etmeden, öbür tarafa gidenler, mümin olmadan gidenler. Biz salat edenlerden değildik diyecekler. Şimdi bu ayetin namaz olarak çevirebilir miyiz? Mantık olarak. Futbolastların namazla bir alakası yok ki. Ama bizim mealcilerimiz çeviriyor. Olay hesap günü futbolastlerden bahsediyor. Futbolastların vereceği cevaptan bahsediyor. Şimdi bunu değişik tanımlarıyla meallendirdiğimiz zaman, onlar şöyle cevap verirler. Biz mali ve zihinsel destek verenlerden değildik. Bu Hakkırı Yılmaz'ın tarifine göre. Veya onlar şöyle cevap verirler. Biz görevlerimizi yerine getirenlerden değildik. Veya onlar şöyle cevap verirler, biz dua edenlerden değildik. Veya onlar şöyle cevap verirler, biz Allah'tan sakınıp korkanlardan değildik. Daha sonra ayeti gelecek ve orada bilgisini vereceğim. Salat kelimesini Diyanet meal verirken bir ayette sakınıp korkanlar olarak çevirilmiş. Ayetin orijinalinde salat geçiyor ama namaz olarak çevrilmemiş. Demiş ki Allah'tan sakınıp korkanlar. Bu nedenle ben de o tanımı buraya bu şekilde de okursak ne olur diye eklemiş olduk. Müttesir suresinin 43. ayetine hangi mali verirsek verelim, anlam bütününü bozmuyor. Yani bu surede, bu ayette, bütün bu anlamlara baktığın zaman putperestler o gün şöyle diyecekler. Biz mali ve zihinsel destek verenlerden değildik. Anlam bozuluyor mu? Hayır. Biz görevlerimizi yerine getirenlerden değildik. Anlam bozuluyor mu? Hayır. Biz dua edenlerden değildik. Anlam bozuluyor mu? Hayır. Biz Allah'tan sakınıp korkanlardan değildik. Anlam bozuluyor mu? Hayır. Yani bu ayetteki salat kelimesi karşılığında dua, namaz, görevi yerine getirme, zihinsel ve malik destek verme, Allah'tan sakınıp korkma anlamlarıyla okuyabiliriz, değişmez, anlam kaybı olmaz. Her birine de anlam bütünlüğünü, güzelliğini kaybetmez. Çakışan da bir şey yok yani. Tekrar edilen de bir şey yok. Man suresinin tamamını okuduğumuz zaman, 1'den 7'ye kadar ki bütün ayetlerini okuduğunuz zaman, biliyorsunuz Ma'an suresi meşhurdur bu konuda. Dini yalanlayanı gördün mü? Mealen verilen anlamı okuyoruz şimdi. İşte o yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki orijinalinde musalline olarak geçiyor. Onlar namazlarını salat olarak geçiyor, ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır ve hayrada mani olurlar. Burada önce Musalline kelimesi, sonra Salat kelimesi geçti surenin içinde. Meal verenler salatı Namaz, Musalline kelimesinde namaz kılanlar olarak anlam verdiler. Meal verenler ve tefsir edenler. Ma'un suresinde anlatılanlar Müslümanlar değildir. Ma'un suresi Mekke'de inen bir suredir. Tümü putperestleri karşısına alır. Onların yaptıklarını anlatır. Olay Mekke'de ceyran etmiştir. Mekke'de hiçbir Müslüman gösteriş için ibadet etmez. Mekke'de 12 yılı inceledi işte baştan sona kadar orada nifak alameti ortaya çıkaracak bir ibadeti Müslümanlar zaten yapmıyordu. Kime gösteriş yapacaklardı ki zaten orada baskı ve dehşet içindeydiler. Sürekli takip içindeydiler. Gösteriş ben de Müslümanım. işte namazımı şöyle kılıyorum, böyle kılıyorum diye kime gösteriş yapacak? Hadi Medine'de olsa neyse. Zaten Münafıklık ifadeleri, nifak ifadeleri, gösterişle ifadeler, Müslümanlar için bu şekildeki ifadeler Medine'deki gelen ayetlerde teşekkildi. Mekke'de ise Müslümanların çoğu zaten Müslümanlıklarını ortaya çıkarmada büyük bir cesareti taşıyorlardı. Çoğu, Mekke'de 12 yıl bölümünde anlatmıştım, tarihi vayetlerden giderek, hadis rivayetlerinden giderek çoğu Müslüman zaten İslam'ını ishal etmede, ortaya çıkarmada büyük bir problem yaşıyordu. Kimi korkuyordu, kimi erteliyordu, kimi şöyleydi. Ortaya çıkaranlarda zaten baskı ve işkence görüyor. Zaten baskı ve işkence gören müminlerden, dinini inkar edenlerden birisi oldu mesela. Allah dedi ki onun kalbinde iman varken zaten onun küfrünü söylemesi bir şey ifade etmez. Dolayısıyla baskı ve işkencede olan kişinin gösterişleri nerede yapacak o tartışıdır. Kaldı ki Ma'ın suresinde tenkit edilenler putpres Arapların liderleridir. Sure onların yaptıklarını anlatıyor. Sure bütünlüğünden kopmadan olaylar sıralanıyor. Nedir olay? Onlar yani Mekke'nin ekabirleri, zenginleri, ileri gelenleri, putperestleri, putperestlerin önderleri. Onlar dini yalanlarlar. Yetimleri de itip kakarlar. Yoksulları da doyurmazlar onlar. Ama Kabe'ye gelip ibadet yaparlar. Gösteriş yaparlar. İnsanları köleleştirmişler. İnsanları itip kalkıyorlar. Kibirli bir şekilde yürüyorlar gösterişler yapıyorlar. Kabe'ye gelip en iyi putres olduklarını, Tanrıların en iyi ibadet ettiklerini gösterişini yapıyorlar. Allah da diyor ki onların ibadetleri gösterişten ibarettir. Onlar ne yaptıklarını dahi bilmiyorlar. Bu ayetlerde geçen musallin kelimesi putres Arapların ibadetinden bahsediyor. Bu ayetlerdeki salat kelimesi de onların ibadetlerinden bahsediyor. Kabe önündeki ibadetlerinden bahsediyor. Onlar Kabe'nin önüne gelip musalliğin olurken, yani ibadetlerini yaparken, salat yaparken, yani ibadetlerini, görevlerini yaparken inançları gereği bir gösteriş içindirirler. Onların gerçeği ise nedir? Onlar Rabbinden gelen ayetleri inkar ederler, dini inkar ederler ve yetimleri itip kalkarlar, yoksulu da doyurmazlar. Gerçekleri bu. Allah onları bize ishar ediyor yaptıkları şeyleri. Ve Allah putperes Arapların Kabe'deki ibadetlerini de daha sonra bir nedenle gelen ayetle Enfal suresinin 35. ayetinde şöyle mealen anlatıyor. Onların Beytullah yanındaki duaları yani salatları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir ey kâfirler. İnkar etmekle olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın. İşte bu ayetin mesela orijinaline baktığın zaman Medine'de gelen bu ayetin orijinaline baktığınız zaman 35. ayetin Enfal suresinin ne diyor? Ve mâ kâne indel beyti illâ Kun ve tasliyeten ve zikrul azabe. Buradaki salat kelimesi onların Beytullah'ın önüne gelip ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir diye tarif ediliyor salatları Allah tarafından ayetiyle bize. Dolayısıyla burada salatı aynı zamanda ibadet olarak da alabiliriz. İbadetin bir çeşidi olarak alabiliriz. Gördüğünüz gibi ayetin orjinalinde salatu indel beyt geçiyor. Beyt'in önündeki salat yani Allah putperestlerin ibadetlerini salat kelimesiyle açıklıyor. O zaman şöyle demeliyiz. Salat sadece namaz demek manasında değildir yani. Veya salat sadece şu manada değildir. Salat aynı zamanda herhangi bir dine inanan putperest olsa onların ibadetlerine verilen bir isimdir. Arapça ifadedeki. Salatı yerine getirmek ifadesi ibadetin bir sembolik çeşidi. İbadet genel bir kavram. Allah'ın kitabında ibadet kelimesi geçtiği zaman çok genel bir kavram ama salat onun özeli. Özeli ne? Mekke müşkere ibadet ederler. Nerede? Betullah'ın önünde. Ve onların ibadeti, salatı, duaları veya da işte yaptıkları ibadetin biçimi ıslık çalmak ve el çırpmak, açılımak. Onlar salatlarını ıslık çalarak ve el çırparak yaparlar diye Mekke putperestlerinin ibadetlerinin hangi sembolik ifadeyle salat ettiklerine, Dolayısıyla salat burada köken olarak baktığımız zaman bir ibadet biçiminin sembolik olarak nasıl hayata geçirildiğini anlatıyor. Siz salat deyince düşünce, tefekkür olarak ortaya koyamazsınız. Ayetin özünden baktığınız zaman salat ibadet algısının hayata geçirilen sembolik yansımasından ibaret. İşte Allah bu ayetinde bize neyi gösteriyor? Mekke müşrikleri ibadet algısı içerisinde ibadetlerini ve Tullah'ın önüne gelerek, el çırparak ve ıslık çalarak salat ediyorlar. Yani salatlarını gerçekleştiriyorlar, ibadetlerini. İbadetin alt kategorisi olarak salat geçiyor orada, sembolik olarak, bir çeşit olarak. Müslümanların namaz kılarak yaptıkları ibadetin sembolü, namaz kılma rükünlerinden oluşuyor, alt kültür olarak oluşuyor. Çünkü ibadet geniş bir anlam. Allah'ın bütün kurallarına uymak, ibadetleyince ne anlıyoruz? Allah'ın bütün kurallarına uymak, ibadet kelimesinin içindedir kapsam olarak ama zekat bir semboldür. İbadetin uygulanış tarzındaki bir sembol. Oruç bir sembol. Haç bir sembol. Cihat bir sembol. Tebliğ bir sembol. Tesettür bir sembol vesaire. Salat da bir sembol. Yani haramları işlememek, farzları yerine getirmek, helal hükümlerini değiştirmemek ibadettir genel hükümler çerçevesinde ama her ifadeyi her haramı veya her farzı hayata uygulamak sembolik ifadelerle ifade edilir. İçki içme, haram. Orada içki bir semboldür. Onu içmemek bir sembol, bir fiil, eylem. Oruç tut, oruç bir semboldür, sağ. Ol. Neyin semboldür? İbadet kavramının içerisindeki belirli, özellikle bir ibadetin sembolüdür. Salat da ibadet kavramının içerisinde bir hareketin sembolüdür. İşte Allah da diyor ki, futperestlerin ibadetinin içerisinde Beytullah'ın önündeki yaptıkları ibadetin bir çeşidi, salatları ıslık çalmak ve el çırpmaktır. Bugün Müslümanlar ne yapıyor? Beytullah'ın önünde namaz kılıyor. Sembolleri bu. Dikkatinizi çekiyoruz. Onlar ıslık çalıyorken ve el çırpıyorken Müslümanlar da iki şey yapıyorlar. Dönüyorlar, havaf ediyorlar ve namaz kılıyorlar etrafında. Sembolize ediyorlar salatlarını. Salat kelimesiyle ifade edilen eylem ve ibadet salat formundaki çeşittir. Enfaz suresinin 35. ayetine meal verenler oradaki salatuhum kelimesine dua anlamı vermişler. Çünkü namaz deseler müşrikler namaz kılıyor diyecekler. Müşrikler namaz kılıyor dememek için ona dua demişler. Ama başka yerlerde salatuhum geçtiği zaman burada değil bakın başka yerlerde geçtiği zaman hemen namaz demişler. Neden? Çünkü buradaki ayette Salatun geçince namaz deselerdi, ha müşrikler de namaz kılıyormuş diyecekler. Soracaklar nasıl namaz kılıyorlar Namazı Müslümanlara, duayı müşriklere çeviren zihniyet, klasik Müslüman kültürünün anlayışı. Müşriklere namaz kılmayı yakıştıramayanlar, buradaki Salatun kelimesini namaz yerine dua diyor. Müşriklerin duasından bahsediyor. Ne âlâ. Halbuki şöyle çevirebilirlerdi, onların Beytullah yanındaki namazları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir diye çevirebilirlerdi. Ama orada namazı Müslümanlara has kıldıkları için, öyle tanımlama getirdikleri için, artık namaz Müslümanlara ait bir şey dedikleri için, orada selahat namaz olarak çevirmediler. Şimdi Maun suresindeki ayetlere değişik mealler vererek bakalım, Selahat kelimesinden giderek. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o ibadet edenlere ki onlar ibadetlerini ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Onlar hayrada mani olurlar. Burada ibadet olarak aldık bakın salatumu Böyle bir anlam çıktı muhan suresi. Namaz yok. Veya salata farklı anlam vererek şöyle diyelim. Dini yananlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Onlar yaptıkları duaları ciddiye almaz. Burada dua formunda aldık. Onlar gösteriş yapanlardır. Onlar hayrada mani olurlar. Veya şöyle çevirelim. Dini yananlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o mali ve zihinsel destek verenlere ki onlar mali ve zihinsel desteklerini ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Onlar hayrada mani olurlar. Düşünün şimdi Ma'ın suresinin salat kelimesini mali ve zihinsel destek olarak aldığınız zaman sureyi bu şekilde okumanız lazım. Mehale. Veya dini yalanlayanları gördün mü? İşte o yetim itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o görevlerini yerine getirenlere ki onlar yaptıkları görevleri ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Onlar hayrada mani olurlar. Görüldüğü gibi verilen mahallerde en tutarsızı veya işte biraz Böyle absürt geleni, mali ve zihinsel destek vermek olarak anlanamazlar. En tutarlısı ise, musallin ve salat kelimelerini ibadet veya görevlerini yerine getirmek anlamadadır. Namaz formundaki tarif ise burada, bu sürede tamamıyla yabancı kalır. Zira namazı Müslümanların ibadeti olarak algılayan klasik fıkıh, Enfal suresinin 35. ayetindeki salatı dua olarak çevirirken, Müslümanlarla ilgi olmayan Man suresinde namaz anlamını kullanması çelişki doğurmuştur. Kıyamet suresinin 31. ayetinde mealen, işte o sadaka vermemiş, salat etmemişti. Parantez içinde namazda kılmamıştı denilmektedir mealen. Meallerde. Ayetteki salat namaz anlamıyla meal edilmiş. Ancak farklı meal çevirisini yaparsak, işte o sadaka vermemiş duada yapmamıştı veya işte o sadaka vermemiş mali ve zihinsel destekler de vermemişti veya işte o sadaka vermemiş grevlerini de yapmamıştı veya işte o sadaka vermemiş mali ve zihinsel destekle de vermemişti gibi çevirileri olacaktır. Bu ayetlerin çevirisinde baktığımız zaman sadaka vermekle mali ve zihinsel destek, Aynı noktaya gelmiş. Çünkü sadaka vermek zaten mali destek vermektir. Dolayısıyla sadakayla beraber salatı mali ve zihinsel destek şeklinde tarif etmek saçmalık olacak. Çünkü sadaka başlı başına zaten mali ve destek. Salat nerede orada? Salat farklı bir anlamda olmalı ki mali ve zihinsel destek olarak verirsek burada çelişki tekrar etmiş olacak. ifade bazında. Çelişkili bir tekrar olmuş olacak. Allah ayet içinde... Bu şekilde çelişkili ifadeler kullanmaz veya tekrarlık ifadeleri kullanmaz. Çünkü Allah ayetlerini çok intizamlı, düzenli bir şekilde kelimelerin üzerine basa basa kullanır ve anlamlarını öyle yükler. Dolayısıyla Allah bir cümle içerisinde aynı anlama gelecek şeyleri tekrar edecek kadar beceriksiz değil. Yani sadaka ver yani maddi desteklerde bulunun, arkasından selat edin, yani zihinsel ve mali desteklerde Bu şekilde bir şey olabilir. Bu ayetin en uygun çevresi, işte o sadaka vermemiş, böylece görevini yapmamıştı olabilir. Veya işte o sadaka vermemişti, namazını da kılmamıştı olabilir. En uygun şeydir. Ara suresinin 770. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Kitaba sımsıkı sarılıp salatı yapanlar, (parantezine namazı dost kılanlar var ya, işte biz böylelerin ecrini yani mükafatını zayi etmeyiz denilmektedir. Bu ayetleri Diyanet Teşkilatı 169 ve 170. ayeti birlikte alarak yeni malinde şöyle çeviriyor. Hani biraz önce söz etmiştim. Salatı farklı almış, namaz olarak almamış bir ayeti demiştim ya işte burası. 169 ve 170. ayetinde Diyanet şöyle çeviriyor. Artlarından yani arkalarından yerlerine gelen bir takım kötüler kitaba mirasçı oldular. Biz nasıl olsa affedileceğiz diyerek kitabın hükümlerini değiştirme karşılığı bu değersiz dünyanın mallarını alırlar. Yine ona benzer geçici bir şey kendilerine gelince onu da kabul ederler. Onlardan Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair kitap üzerine söz alınmamış mıydı? Kitapta olanları okumamışlar mıydı? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için işte burada selahat geçiyor salatı Allah'a karşı gelmekten sakınanlar olarak alıyor salat kelimesini. Aile türü vardır. Düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların ecine elbette zayi etmeyiz. Meali veriyor. 169 ve 170. ayetlere. Görüldüğü gibi Diyanet Teşkilatı'nın yaptığı bu çeviriyi okursa arkadaşlar mesela mealini okuyorsa bu ayeti böyle alacaklar. Halbuki ayetin orijinalinde de Allah'a karşı gelmekten sakınanlar salat etmeyenler olarak geçiyor. Böylece Diyanet'in selat kelimesine farklı bir anlam verdiği ortaya çıkmış oluyor. Yeni bir anlam. Tabi bu ayette de farklı mealler verilerek ayet okunabilir. Mesela kitaba sımsıkı sarılıp dua edenler veya kitaba sımsıkı sarılıp görevlerini yerine getirenler veya kitaba sımsıkı sarılıp zihinsel ve maddi destekte bulunanlar olarak anlam verilebilir. Bu cümleler olumsuz anlamda kullanılacaktır burada. Yani kitaba sımsıkı sarılıp dua etmeyenler veya kitaba sımsıkı sarılıp görevlerini yerine getirmeyenler veya kitaba sımsıkı sarılıp zihinsel ve mali destekte bulunmayanlar veya klasik diğer mealciler gibi dersek kitaba sarılıp namaz kılmayanlar olarak çevrilecek. Cin suresinin 19. ayetinde mealen Allah'ın kulu ona yalvarmaya kalkınca bunu orada namaz ifadesinde kullanmış. Parantez içinde. Neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi diye çevirmiş. Oradaki yalvarmayı namaza kalkınca olarak anlatmış parantez içinde. Cin suresinin 19. ayetindeki bu ifadeyi meallerde. Halbuki ayetin orijinalinde salat kelimesi yok. Ama yalvarmayı parantez içinde namaz olarak çevirmişler. Burada hiçbir şekilde cin suresinin 19. ayetinde veya cin suresinde salat ifadesi geçmiyor. Fatır suresinin 18. ayetinde mealen, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez, yüklenmez. Çünkü ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa ve bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve selahat edenleri, burada namaz formunda çevirmiş, uyarabilirsin. Kim temizlenirse o kendi menfaatine temizlenmiş olur, dönüş Allah'adır deniliyor. Bu ayette selatın bütün anlamlarını yazarak ayet mali verirsek değişmez. Çünkü sadece zihinsel ve mali destek tanımındaki tanım sadaka ve diğer zekat ifadeleriyle aynılaşarak anlamsızlaşıyor çeviri. Bir şey Ama sadaka veya da zekat ifadeleri veya infak ifadeleri yoksa ayetin orijinalinde bu anlamda çevrilebiliyor, değişmiyor anlam yani veya bozulmuyor. Fatır suresinin 29. ayetinde ise mealen Allah'ın kitabını okuyanlar, salat edenler parantez için namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç muabilirler deniliyor. Bu ayetin anlamlarında da selahatı verilen anlamlardan namaz, dua, Görevi yerine getirme, Allah'tan sakınma anlamları ayetin akışını bozmazken, mali ve zihinsel destek verme anlamı ayetin anlamını aynılaştırır ve bozar. Şöyle ki, Allah'ın kitabını okuyanlar, mali ve zihinsel destekle de bulunanlar, kendilerine verdiğiniz rızıktan gizli açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. mealinde, mali ve zihinsel destek ile Allah'ın verdiği rızıktan gizli açık sarf etmek çakışır. Ayette iki kez mali ve destek açılımı verilmiş oluyor. Böylece ayetin kuruluşunda bozulmamayı sağlar. Allah ise böyle bir şey yapmaz. Meryem Suresi'nin içerisinde selat kelimesi 3 yerde geçiyor. Meryem Suresi'nde. 31. ayette mealen nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana salatı ve zekatı diyor. Salatı burada namaz anlamı veriyor. 55. ayette ise mealen halkına salatı namaz Parantez içinde yapılıyor ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdine de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi. 59. ayette mealen, nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar salatı yani namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular, bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekeceklerdi. Bu üç ayetin 31 ve 59. ayetinde salat kelimesinin bütün anlamları verilerek, Ayete meal verirsek anlam bozulmaz. Ancak 55. ayette yine zekat ayetiyle selat maddi anlamda anlamlaştırılırsa aynılaşır Ve böyle çeviri tekrarlanmış ve anlamsızlaşmıştır. Taha suresinin 14. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah. Im. Benden başka ilah yoktur, bana kulluk et. Beni anmak için selat et denilmektedir. Şimdi bu ayette farklı meal verelim. Muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım benden başka ilah yoktur bana kulluk et beni anmak için dua et. veya muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım benden başka ilah yoktur bana kulluk et beni anmak için zihinsel ve mali destek yap veya muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım benden başka ilah yoktur bana kulluk et beni anmak için görevlerini yerine getir veya muhakkak ki ben yalnız ben Allah'ım benden başka ilah yoktur bana kulluk et beni an bana karşı gelme Görüldüğü gibi bu ayette bütün anlamlar yerine oturuyor. Yani hangisiyle, hangi formda, hangi açıklamayla yaparsanız yapın anlam değişmiyor ve güzelleşiyor. Taha suresinin 132. ayetinde mealen, Ailene salatı yani namazı emret, kendin de ona sabırla devam et, senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir deniliyor. Ayeti de burada yine farklı anlamlarla okursak, Ailene duayı emret, kendin de ona sabırla devam et, senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz, güzel sonuç takva iledir. Veya bir başka anlamda, ailene görevlerine emret, kendin de ona sabırla devam et, senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz, güzel sonuç takva iledir. Veya ailene salatı yani zihinsel ve mali destekle bulunmayı emret, kendin de ona devam et, sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz, güzel sonuç takva iledir. Veya bir başka anlamda, ailene Allah'a karşı gelmemeyi emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz, güzel sonuç takva iledir diye çevriler yapsak, anlamlar farklı verilse de anlam düşüklükleri olmuyor. Her anlam verilebilir ancak bu ayette mali ve zihinsel destek vermeyi emret yorumu ayetin devamıyla daha uyumlu hale geliyor. Burada özellikle. Zira ayetin devamında senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz deniyor. Mali destekleri bulunmak için özel gayretine gerek yok. Veya sen burada bir kayıp yapmazsın. Zaten sana Rabbin rızık veriyor ve sen o rızıktan veriyorsun. Dolayısıyla mali ve zihinsel destek vermek için kendini geri plana itme. Bizzat öne çık. Çünkü o rızıkın kaynağı Rabbindir deniyor. Ayette işaret ediliyor. Şura suresinin 218. ayetinde mealen şöyle deniyor. O ki gece namaza kalktığı zaman seni görüyor deniyor. Halbuki ayetin orijinalinde saat kelimesi yok. Buradaki parantez içinde gece namaza ifadesi gece ifadesi de yok. Meal verenlerin klasik mezhep kültüründen kaynaklanıyor. Gece kalkmayı gece namazıyla eşleştiriyor. Mesela ben çalışmalarımı, örneklerim genelde gece yapıyorum. Daha sakin, daha verimli oluyor. İlla namaz için kalkmam gerekmiyor veya geceyi beklemem gerekmiyor. Yani bir insanın gece kalkması mutlaka namaz kılmak için kalkması anlamına gelmiyor. Akşamları ailecek beraber oturuyor insanlar, kafayı tam veremiyor veyahut da misafir geliyor. Ama herkes çekiliyor bir kenara, İnsan kendi başına kalıyor, alıyor Kur'an'ı okumaya başlıyor veya kitapları okumaya başlıyor veya ilgilendiği bir konu varsa onu araştırmaya başlıyor. O zaman farklılıyor. Ha namaz da kılabilir, o ayrı bir konu. Ama gece kalkmak illa ki gece namazına kalkmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu ayette zaten böyle bir şey yok, selahat kelimesi yok. Çeviri tamamıyla gece namaza ifadesiyle parantezsin alındığı için, şartlandırma yapıldığı için yanlış oluyor. Nem suresinin 3. ayetinde mealen deniliyor ki, Onlar ki selahat ederler, namazı kılarlar diye çevrilmiş. Zekatı verirler ve ahirette de kesin olarak inanırlar. Burada da selahat ve zekat yana gelince selahatın zihinsel ve mali destek yorumu ayetin içeriğine uygun düşmeyecek. Diğer bütün yorumlar ayetle uyum sağlayacak. Mesela onlar ki dua ederler, görevlerini yerine getirirler. Namazı kılarlar, Allah'a karşı çıkmazlar, zekat verirler ve ailelerine kesin olarak inanırlar. Bakın bütün anlamları bir cümlede kuruverdim. Hiç anlam bozukluğu bile çıkmadı. Dört anlamda bu ayete çok güzel bir anlam kazandırdı. Her birine ayrı yasakla, hepsini birlikte yasakla ayetin uyumu bozuluyor. Ama onlar ki zihinsel ve mali destekle bulunurlar, ellerindeki manlardan verirler ve ayette de kesin olarak inanırlar. Dediğimiz zaman zaten destekte bulunmak, ellerindeki mallardan vermek zaten. Böylece iki kez tekrarlanmış olur. Debe doğru düşmez. İsra suresinin 78 ve 79. Ayetlerinde mealen deniyor ki, Salat et, parantez içinde namaz kıl dinilmiş, Güneşin sarpmasında, gecenin kararmasında ve bir de sabah vakti. Bakın üç tane vakit çiziliyor. Gecenin sarpmasında, gecenin kararmasında ve de sabah vakti. Melekler, Salatına, parantez namaz denilmiş, şahittirler. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere, Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin, diyor. Bu ayette, salatı farklı yorumlarıyla almak bayağı bir kafa karıştırır. Neden? Şimdi görelim. Namaz kıl, güneşin sarkmasında, gecenin kararmasında ve bir de sabah vakti. Melekler namazına şahittirler. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Bir çeviri böyle oldu. Namaz kıl diye başladı. Veya oradaki salatı namaz kıl değil dua et aldık. O zaman şöyle okuruz. Dua et. Güneşin sarpmasında, gecenin kararmasında ve bir de sabah vakti. Melekler duana şahittirler. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Burada gecenin bir kısmında nafile dua etmek nasıl olur? Eğer dua formunu, dua dua duayla çevirirsek salatı, duanın nafilesi olmaz. O zaman bu yorum yanlış olur. Zihinsel ve mali destekle bulun diye alırsak oradaki salatı. O zaman şöyle okuruz. Zihinsel ve mali destekle bulun. Güneşin sarkmasında, gecenin kararmasında ve bir de sabah vakti. Melekler zihinsel ve mali destekte bulunmana şahitliler. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini mu bilirsin? Burada da nafile, zihinsel ve mali destek nasıl olur? Sorusu gündeme gelir. Hani belki mali destekte emrin dışında isteyerek yapmak olur ama zihinsel destek nasıl olur yani? Mesela salatı zihinsel Destek olarak alsak bunun nafilesi olur mu? Böyle bir şey olur mu? Saçmalık olur. Yani ben şu anda düşünüyorum zihinsel bir çalışma yapıyorum. Müslümanlara yardım için veya Müslümanlara destek için bir zihinsel tefekkür yapıyorum. Bunun nafilesini yapıyorum. Biraz önce parzını yaptım şimdi nafilesini yapıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Ayrıca Müslümanlar için zihinsel ve mali destek her zaman yapılması gereken bir görevdir. Destek verilecek bir konu çıktı. Şöyle mi denilecek? durum bakalım. Allah bana destek verme zamanlarını bildirdi. O vakit gelir. Hani sabah vakti diyor, akşamın kararması diyor, gece vakti diyor ya. Şimdi ayetin başında vakitler belirtiliyor. Bu vakitlerde birisi şöyle mi diyecek yani. Ben şu anda zihinsel ve mali destek bulunma zamanında değil şu anda. Sen git şimdi sonra gel, vaktinde gel mi diyecek yani. Böyle şey olmaz. Görüldüğü gibi salatı burada mali ve zihinsel destek olarak almak ayeti saçmalaştırır çevresine. Çünkü o zaman Sanki mali ve zihinsel destekte bulunmak için üç vakit beklemek gerekir. Üç vakitin dışında gelenlere zihinsel ve mali destekte bulunamazsınız. Anlamı çıkar. Allah'a karşı gelmekten sakın. Güneşin sakmasında, gecenin kararmasında ve bir de sabah vakti. Melekler Allah'a karşı gelme işine şahittirler. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Şimdi böyle diye çevirsek, Allah'a karşı gelmek anlamıyla çevirsek, bakın ayet bu şekilde çevrildi. Bu yorum başlı başına sorun olur o zaman, bu çeviri. Allah'a karşı gelmekten sakınmanın zamanı ve nafilesi asla olma. Çünkü bir müminin görevi her daim, her zaman farz olarak Allah'a karşı gelmekten sakınmak zorundadır. Bunun ne nafilesi olur ne de iş vakti olur. Ama şöyle çevirirsek, görevini yerine getir, güneşin sarkmasında, gecenin kararmasında ve bir de sabah vakti. Melekler görevini yerine getirmene şahittiler. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere Rabbin seni övgüye değer bir makama götüreceğini omlesin. Görevi zamanlı ve nafile olarak getirmek ne demek? Olarak çıkacak o zaman burada soru. Nasıl görev zamanlı olur? Zamanlı ve nafile görevin tanımlaması, tanımlanması gerekir. Tanımlama doğunca işte o zaman ritüeller meydana gelir. Ritüeller meydana gelince namaz gündeme gelir. Dolayısıyla bu ayet direkt namaza işaret eder. Yani namazın daha doğrusu salatın ritüelli bir şekilde üç vakitte uygulanmasına işaret eder. Çünkü diğer yorumların hiçbirisi buraya uymamaktadır. Bu ayetin namaz formunun dışındaki tarifine, çevirisine uymaz. İsra Suresi'nin 110. ayetinde mealen deniliyor ki de ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini isterseniz deyin. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Salatında, namaz olarak parantez çalınmış. Yüksek sesle okuma. Onda sesini fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut deniliyor. Bu farklı mealleri ilginç oluyor. Dikkatini çıkıyorum. Mesela, de ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Doğanın yüksek sesle yapma. Onda sesini fazla da kısma. Şimdi dua formülü aldık. İkisinin arasında bir yol tut. Çeviri böyle olur. O zaman veya salatı Başka bir formda alırsak, başka bir anlamda alırsak. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, fark et. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Allah'a karşı çıkmayışını yüksek sesle söyleme. Eğer Allah'a karşı çıkmak, çıkmayın ifadesiyle alırsak salatı, Allah'a karşı çıkmayın. Hani diyanetin çevirisinde aldığı gibi. O zaman böyle dememiz lazım. Allah'a karşı çıkmayışını yüksek sesle söyleme. Onda sesini fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Yani ben şimdi, kardeşim ben Allah'a asi olmak istemem, Arnav'ın emirlerine karşı çıkmak istemiyorum diye yüksek sesle konuşamayacağım anlamı çıkar. Veya başka bir tanımla çevirirsek ayeti, de ki ister Allah deyin ister Rahman deyin. Hangisini derseniz deyin çünkü en güzel isimler ona hasdır. Zihinsel ve mali desteğini ulu orta yüksekçe duyuyorum. Burada Hakkı Yılmaz'ın tarifiyle meallendirme yapıyoruz. Zihinsel ve mali desteği salat karşılığında alıyorsunuz. Zihinsel ve mali desteğini ulu orta yüksekçe duyurma. Onda sesini de fazla kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çevirisi yapmış oluyoruz. Veya bir başka çevirde, bir başka anlamda. İster Allah, ister Rahman deyin. Hangisini derseniz deyin fark etmez. Çünkü en güzel isimler ona hazır. Görevlerini yerine getirirken yüksek sesle haykırma. Onda sesini fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Şimdi bütün bu çevirileri dikkate alırsak hangisi en uygun olur, ayete hangisi en uygun olur diye bakarsak aşağı yukarı hepsi de uygun gibi görünüyor ama sesini yükseltme, alçak sesle oku, çok da kısıp tamamen sessiz kalma yorumu biraz ritüel olarak klasik tarifteki namaza uygun düşüyor gibi geliyor bana. Öyle gibi. Ama bu ayet diğer anlamlarıyla da çevrilebilir farklı bir anlatım içmiyle. Yunus suresinin 87. ayetinde mealen şöyle diliyor: Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi selahat edilecek, parantezine namaz kılınacak yerler yapın. Ey Musa! Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa'nın Mısır'daki mücadelesinde gönderilen bu emir önemli bir görevi hatırlatıyor. Farklı meal vererek konuyu şöyle açalım buyuruz. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizde... Zihinsel ve mali destek için çalışmalar yapın. Ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik, diye salat anlamını zihinsel ve mali destek olarak koyduk, böyle çevirdik. Olabilir mi? Olabilir. Yani evlerinizde oturun, ne yapın? Zihinsel faaliyetlerinizi orada gösterin, maddi desteklerinizde nasıl yapacağınızı, bunların çalışmalarını, programlarını yapın. Olabilir. Evlerinizi bu şekilde organizasyon yeri olarak değerlendirebilirsiniz. Veya biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi dua edilecek yerler yapın. Ey Musa! Müminleri müjdele diye vahyettik. Diye Veya tabi bu evleri dua edilecek yer yapmak sadece eve tahsis etmek dua anlayışında dua her yerde yapılabileceği için pek uygun düşmüyor gibi geliyor. Veya biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinize Allah'a karşı gelinmeyecek yerler yapın. Müminleri müjdele diye vahyettik. İşte sanıyorum bu yorum biraz saçma oluyor. Evlerde Allah'a karşı gelinmeyecek yerler yapın nasıl olur? Yani evin bir kısmını bölümlere ayırdık, buralarda Allah'a karşı gelinebilir, buralarda karşı gelinmez anlamı çıkar. Veya bu yorumu şöyle yaparsak, bu tarifi alırsak, biz de Musa ve kardeşine kalbiniz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizde Allah'a karşı gelmeyin. Ey Musa, müminleri müjdere diye etti. Bu yorum biraz daha doğru gibi gelir o zaman. Çünkü dışarıya çıkınca mecburen Firavun'un kanunları geçiyor. Dolayısıyla evin dışına çıkınca Firavun'un kanunları geçtiği için orada mecburen Allah'a karşı o kanunlara uyarken karşı geliniyormuş gibi olabilir ama Allah da şöyle hatırlatmış olabilir. Bari dışarıda zorunluluk olarak bana karşı çıkıyorsunuz, emirlerimize karşı çıkıyorsunuz. Hiç olması evinizde sağlam durun." anlamı çıkabilir bu şekilde çevirirsek. Bizim yaşamımıza da uygun düşüyor biliyorsunuz. Bizim yaşadığımız ülkelerde dışarıda Allah'ın hükümleri geçmediği için insan ister istemez dışarıda Allah'ın hükümlerine karşı bir yasaları uygulamak veya o yasalara uymak zorunda kalıyor. O zaman bunu bu şekilde alabiliriz. Hiç olmazsa evlerimizde İslam'ı uygulayalım, İslam'a göre hareketlerim anlamı çıkabilir. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için da evler hazırlayın ve evlerinizde görevlerinizi yapın, Müminlere müjdere diye vahyettik kelimesinde. Salat kelimesiyle ilgili bu şekilde farklı anlamlar verilebilir. Bizim meal yapan arkadaşlarımız gibi evlerinizde namaz kılınacak yerler ayarlayın anlamı çıkarken biraz saçma olur. Çünkü yerimizin mescit kılan Allah her yerde namazı kılıpırıyor zaten. Evleri özellikle namaz kılınacak evlerde bir yer ayırmanın bir anlamı yok. Bir ibadet yeri gibi bir sonuç çıkar. Bu suresinin 87. ayetinde mealen Şöyle deniyor, dediler ki, ey şuay, babalarımızın tatlıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazınla emrediyor. Bu ayetin içinde orijinal olarak esatuka, selatin geçiyor. Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın diyor. Şimdi bu ayete farklı meal verirsek. Şöyle diyebiliriz. Dediler ki ey Şuaid babalarımızın taptıklarına yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emretiyor? Genelde böyle çevirmişler. Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın dediler. Veya şöyle çevirelim. Dediler ki ey Şuaid babalarımızın taptıklarına yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana doğan mı emretiyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Bu sefer dua formüle çevirmiş olduk bakın. Şimdi başka bir şekilde çevirelim. Bu yorum... Pek uygun düşmüyor dua formundaki. Dediler ki ey şair, babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana görevin mi emrediyor? Oysa sen yumuşak, huylu ve çok akıllısın. Bak bu ne kadar oturdu. Elbette görevi emrediyor. Allah ona Resullük görevi verdi ve o engelliyor bu görev nedeniyle. Engellemeye çalışıyor onları kötülüklerden. Bu yorum daha tutarlı geliyor. Veya dediler ki ey şahit, Babalarımızın taptıklarına yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana zihinsel ve mali destek verme anlayışın mı emrediyor? Olabilir. Bu yorumda tutabilir. Bir başka formda dediler ki ey şahit babalarımızın taptıklarına yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana Rabbine karşı çıkmama anlayışın mı emrediyor? Bak bu daha da olabilir. Görevin mi emrediyorlar Rabbine karşı çıkmama anlayışın mı emrediyor? Açıklamaları veya çevirileri daha uygun düşer diye düşünüyorum. Huz suresinin 114. ayetinde mealen deniliyor ki, gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde salat et, namaz kalır. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Bu de zamanlı bir görevden söz ediyor. Zamanlı görevlerde dua, zihinsel ve mali destek çıkma, Allah'a karşı gelmeme gibi yorumlar uygun düşmez. Çünkü bunlar her zaman yerine getirilmesi gereken bir ibadet tarzıdır. Daha önce de bu tür ayetler geldiğinde açıklamıştık biraz önce. Üç vakitle, vakitle ilgili. Tanımlanan görev zamanı gelince yerine getirilecek bir görev olursa o zaman yorum uygun düşer. Dolayısıyla vakitli olarak geçen ayetlerde mutlaka salat kelimesinin yorumu veya çevresi tanımlanmış bir vakitte, tanımlanmış bir ibadet biçimi, ritüellere dayalı bir ibadet ifçinin olması gerekir. Mesela oruç ritüelidir. Zamanı gelince tutarsınız. Hac ritüelidir. Zamanı gelince gidersiniz. Namaz ritüelidir. Zamanı gelince yaparsınız. Çünkü vakitlidir. Vakitsiz olan, zamansız olan şeyler genel şeylerdir. Enam suresinin 72. ayetinde mealen şöyle diliyor: Salatı fransızcasına namaz olarak çevrilmiş. Dost doğru yapın ve Allah'tan korkun. O huzurunuza varıp toplanacağınız Allah'a bu ayetin mealinde bütün yorumları yazabilirsiniz. Farklı farklı, hepsi de uygun bir şey. Hiç çelişki doğurmaz. Yine Enam suresinin 92. ayetinde mealen şöyle deniyor. Bu Kur'an, Ümmül Kur'a, Mekke basılıyor, Ümmül Kur'a'dan maksat Mekke olarak bahsediliyor. Ve çevresindekileri uyarma için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ayete inananlar buna da inanırlar. Onlar, Salatı ı Parahatöz'ün Namazları hakkıyla devam ederler. Bu ayette salat kelimesinin bütün anlamlarıyla ayete meal verebilirsin, sebebi uygun düşer. Çelişki doğulmaz. Anam suresinin 162. ayetinde mealen şöyle deniliyor. De ki, şüphesiz benim salatım, parantez içinde namaz olarak geçirilmiş, ve nusriki kurbanım, ibadetlerim ve nusriki kelimesinden o çıkarılmış, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir deniliyor. Bu ayette salatın dua, namaz, zihinsel ve mali destek anlamları uygun düşer bu ayetin çevresinde. Lokman suresinin 4. ayetinde mealen deniliyor ki o kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler, onlar ailede de kesin olarak iman ederler. Bu ayette salatın zihinsel ve mali yönden destek tanımı zekat ayetiyle çakışacağı için uygun düşmez. Diğer anlamlar uygun. Lokman suresinin 17. ayetinde mealen deniliyor ki, Yavrucu, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir deniliyor. Bu ayetin orijinalinde salat kelimesi var ve salat kelimesi bütün anlamlarıyla bu ayette çevrinde uyarlanabilir. Ve hiçbir değişiklik olmaz, gayet güzel olur. İsterseniz de. Şura suresinin 38. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğim rızıklarında harcanırlar. Bu ayette de selahatın bütün anlamları konabilir ve çeviri öyle yapılabilir. Ben tekrar etmiyorum. İbrahim suresinin 31. ayetinde mealen şöyle diyor: İman eden kullarıma söyle, namazlarını dost doğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan, bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz gizli açık harcasınlar deniliyor. Bu ayette de selat kelimesinin bütün anlamları kullanılabilir. Hiçbir sorun doğurmaz çevirde. Yine İbrahim suresinin 37. ayetinde mealen deniliyor ki Ey Rabbimiz, Ey Sahibimiz namazı dost doğru kılmalar için ben neslimden bir kısmını senin beyti haramin yanında rahat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de İnsanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyvedici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umuluk ki bu nimetlere şükrederler deniliyor. Bu ayette de silahat kelimesinin bütün anlamları ayete meal olarak verilebilir. Değişiklik olmaz. Yine İbrahim suresinin 40. ayetinde mealen, Ey Rabbimiz beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı ikame edenlerden eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et deniliyor. Bu ayet, Salat kelimesinin bütün farklı anlamlarıyla çevrilebilir. Değişmez. Mbiyya suresinin 70. ayetinde mealen deniliyor ki, Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi Deniyor. Bu ayette zekat anlayışıyla salat mali ve zihinsel destek anlayışıyla çatışır. Onun için onun dışındaki bütün yorumlar, bütün çeviriler doğru olarak geçer. Mü'minin suresinde 2 ve 9. ayetlerde mealen şöyle deniliyor. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler ve onlar ki namazlarına devam ederler. Diyor. İkinci ayette salat, 9. ayette salavat kullanılıyor. Ben iki ayeti birleştirdim verirken. Mü'min suresinde 2 ve 9. Aradakileri atladı, atlıyordu zaten. İki ayeti birleştirdim. İkisini birlikte yazdım. Her iki kelimeye de namaz açılımı verilmiş. Halbuki 2. ayette salat, 9. ayette salavat geçmiş. Salavat kelimesine de namaz açılımı verilmiş bu ayetin mealinde. Salat ve salavat kelimelerini bu açılımlarıyla yazılmış. Biz mesela salat ve salavat kelimeleri de aynı anlamda düşündüğümüzü farz etsek ve bir anlamlarını versek yapılabilir. Değişik anlamlarda okunabilir mealen. Mealit suresinin 22, 23, 24 ayetlerinde mealen. Allah şöyle ifade ediyor mealen. Ancak şunlar öyle değildir. Musallîn olanlar, namaz olarak çevrilmiş, yani namaz kılanlar Ki onlar salatlarında, yani namazlarında devamlıdırlar, ihmal göstermezler, devamlıktan kastı olunan olarak çevrilmiş, salatlarını devamlı korurlar denilmiş. O ayetlerde salat ve musallîn kelimeleri bütün anlamları uygun bir çevrilebilir. Rum Suresinin 17-18. ayetlerinde mealen, haydi siz, Akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, parantezisi namaz kılın demiş. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Bu ayetlerin orijinalinde salat yok. Tesbihune kelimesi var. Tesbihune kelimesi namaz olarak çevrilmiş. Ve böylece burada ne tarif edilmiş? Akşam, sabah, öğle, üç vakit tarih edilmiş. Ama orijinalinde salat yok. Fakat bu ayetten hem üç vakti çıkaran fakirler hem de namaz hükmünü çıkaran fakirlerimiz var. Müfessirlerimiz var. Meal veren arkadaşlarımız var. Rum suresinin 31. ayetinde mealen hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının salat edin, müşriklerden olmayın deniliyor. Bu ayette salat kelimesinin bütün anlamları kullanılabilir. Önceki ifade ettiğim Rum suresinin 17. 18. ayetlerinde üç vaktin ifade edilmesinden dolayı burada vakitli, daha önce söylemiştim vakitli bir ibadet tarzı söyleniyor ise orada mutlaka o vakitte yapılması gereken bir rükünlü yani sembolik bir ibadet tarzının dinleme gelmesi demek oluyor ki o zaman rükünlü sembolik ifadeler, sembolik ibadet biçimlerinde namaz, olarak tesbihatın, ne kelimesi namaz olarak çevrilmesi daha uygun düşüyor gibi geliyor. Enkabul suresinin 45. ayetinde mealen şöyle diyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve selat et. Namaz olarak parantez içinde alınmış. Muhakkak ki selat yine parantez içinde alınmış. Hayatsızlıklar ve kötülükten alıkoyar. Allah'a yüceltin. Allah yaptıklarınızı bilir deniyor. Bu ayette salat kelimesinin bütün anlamlarını yazabilirsiniz, meal verebilirsiniz. Değişmez. Evet. Nuzul sırasına göre dizilmiş surelerin Mekke bölümünü böylece bitirdik. Tek tek ayetleri aldık. Orijinalinde salat kelimesi geçmeyen ayetleri de alarak yani orijinalinde salat kelimesi yok ama namaz olarak çevrilmiş ayetleri aldık. Orijinalinde hiçbir şekilde salat geçmeyip de namaz olarak çevrilenleri aldık. Orijinalinde salat geçip de namaz olarak çevrilenleri aldık. Ve ne yapmış olduk? Salat anlamı olarak toplumda tefsirlerde, sözlüklerde geçen anlamları tek tek ayetlere uyarladık ve farklı cümleler kurarak, farklı çeviriler yaparak aradaki farklılığı göstermek istedik. Ha buradan şunu anlıyoruz. Eğer incelememi bu noktadaki incelemeyi özetleyecek olursam, buradan şunu anlıyoruz. Ülkemizdeki mal çevirilerin çoğu yanlış çeviri yapmıştır. Yani o kadar böyle değişik rivayetler, değişik çeviriler yapmışlardı ki birbirine tenafuzdur ve hiç alakası olmayan çeviriler yapmışlardı. Salat ve sarar kökeninden üretilen tüm kelimeler basit bir yaklaşımla hemen namaz olarak çevrilmiş, her yere bir namaz yapıştırılmıştır. Ya parantez içi ya parantez dışı. Hatta orijinalinde selat geçmeyen ayetler bile namaz olarak çevrilmişlerdir ve bunu da böyle ısrarla üzerinde duran da maalesef selata farklı yorumla bugün dinleme gelen Hakkı Yılmaz'la hiç alakası olmayan bir ayete namaz hükmü vermiştir. Araf Suresinin 55 56. ayetleri. Bu yorumlarımız namaz forumdaki ibadetin ayetlerde geçmediğine yönelik değildir. Yani namaz formundaki bir ibadetin sembolik olarak bu tür bir ibadet çeşidinin ayetlerde geçmediğine yönelik değildir. Salat kelimesinin kavram olarak farklı bir boyutta sözlüklerde geçtiğini göstererek cümleler içerisinde, ayetler içerisinde selahati ikame etmenin zamanlı bölümlerinde mutlaka sembolik bir ifadeyle o ibadetin yerine getirilmesi gerektiği noktası vardır. Çünkü zamansız bir ibadet tarzı zaten hayatta her zaman var olan bir şeydir. Mesela yalan söylememek, zamansız bir ibadet tarzıdır. Her zaman siz bunu yalan söylemeyeceksiniz. Yerel de değildir. Yani bir yerde ve bir vakitte değildir. Her zaman, her yerdedir. Dua her zaman ve her yerdedir. Dolayısıyla dua şeklindeki bir çevriyi siz vakitli bir yerde ve yerli belirlenmiş, vakti belirlenmiş bir ibadet tarzında Değerlendiremezsiniz çünkü o oraya tahsis edilmez. Orada sembolik bir nokta vardır. Duanın sembolizmesidir. nedir? İşte insan ne yapıyor? Rabbine dua ediyor. Onun için burada şuna dikkat etmekte yarar var. Cümle kuruluşlarında çünkü edebiyatta bir kural var bakınız. Edebiyatta her kelime, her cümlede aynı anlama gelmez. Edebiyatçılar, şairler, yazarlar veya değişik insanlar aynı kelimeleri yani bir kelimeyi Farklı cümlelerde, farklı anlamlarda kullanabilir. Bunu kitap okuyanlar çok iyi bilir ya. Yani. Allah Arapça olan salat kelimesini farklı ayetlerde, farklı şekillerde kullanmıştır. Bu çıkıyor ortaya. Bu verdiğim örneklerden gittiğimiz zaman, dikkatli bir şekilde izlediğimiz zaman salatın tek anlamı yok. Salat farklı anlamlarda sözlüklendirilmiştir, sözlük anlamları verilmiştir veya toplumda kullanılmıştır. Allah da toplumun diline göre ayetleri gönderirken aynı şekilde Farklı ayetlerde farklı şekilde salatı ikamettirmiş ve salattan bahsetmiştir. Onun için tek bir anlamda bütün ayetlere aynı anlamda çevirmeye katmak, tek bir anlamı ayetlere dayatmaya katmak yanlıştır. O zaman hata olur. Salatı ikame formunda değişik ayetlerde, salat değişik anlamlarda anlaşabilecekken namaz formunda da anlaşılır. Klasik hadis, fıkıh, siyer kültürün getirdiği bilgiler karışık da olsa yaşam formundan gelen bilgilerdir. Yani bugün bu kültürde işte karışıklıklar var, eksiklikler var deseniz de bir yaşam formundan geliyor Bu yaşam formunu inkar edemiyorsunuz. Yani bir tarihsel sabitelik var birçok olayda. Bu tarihsel sabitelikte cereyan eden olayları bir noktada toplamak mümkün olmaz. Değişik açılımlarıyla, değişik versiyonlarıyla incelemeniz gerekir. Onun için bu bilgiler karışık da olsa bu yaşam formundan gelen bilgiler bize şunu gösteriyor. Salatın veya salat kelimesinin hayatta değişik şekilde uygulandığını ve ayetlerde değişik şekilde geçtiğini gösteriyor. Zaten salat kelimesine namaz formunun dışında anlam veren düşünceleri öne çıkaranlar da temelde namazı reddetmiyorlar. Dikkatimi çekiyorum. Mesela Hakkı Yılmaz namazı reddetmiyor ama alakası olmayan bir yerde söylüyor. Namaz vardır diyor ama alakası olmayan bir yerde söylüyor namazı salat formunda. Salatın içerisinde form haline getirenler farklı bir açılım kazandırıyor, öbürküler bir farklı açılım kazandırıyor. Ha, ortak bir düşünce çıkıyor ortaya. Namaz yok diye bir şey yok, namaz var. Ama şu ayete dayanır veya şu ayete dayanır şeklindeki ifadelerde şey ileride bunları iyice inceleyeceğiz ayetlerden. Bugünlük bu kadar diyelim. Bundan sonraki bölümümüzde nuzul sırasına göre Medine'de indirilen sureler içerisinde salat nasıl geçiyor veya namaz olarak çevrilen Ayetlerin kökenin de ne var sorusunu sorarak kökenleriyle, ayetin orijinal metniyle karşılaştırarak incelemeler yapacağız. Ve böylece ayet çalışmasını bitirdikten sonra salat konusundaki diğer çalışmalara gireceğiz, diğer yorumlara gireceğiz. Böylece salat üzerindeki çalışmalarımız 2-3-4 bölüm sürecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya devam etmek üzere salat konusunun Mekke bölümünden Medine bölümüne geçerek devam etmek üzere. Bugün kara verelim. Mikrofonu bırakmadan önce hepinize iyi geceler diyeyim çünkü 12 geçti ve Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.